Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi ekonomik durum tabii son derece karmaşık. Birçok inişli çıkışlı açıklama gerektiren durum var ama... Öncelikle şu sıralarda biraz önce de Azal Ocağ'ın yazısından okuduğumuz Türkiye'nin kömür meselesi çok büyük önem taşıyor. Kömür raporu 200 bin erken ölüme de yol açmış olduğu gözüküyor ve iklim krizine karşı önlem alınmaz. 200 bin erken ölüme sebep olmuş kronik kömür kirliliği raporu var. Bu yeni Sağlık ve Çevre Birliği'nin ayrıca da Ember diye bir enerji ve iklim üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Ember'de Türkiye'nin evet. 2021 elektrik görünümü raporunu yayınlamış. Gayet Türkiye bir yandan kömürden elektrik üretimi son 3 yılda düşüşte ama yukarıda gene yükseliyor şeyler diye. Evet. Aslında bir bakalım bir kötü haber başlansın. Artık kötü haberle başladım. ama bunun yanı sıra iki yeni haber, iki iyi haber de var. Hı hı. Bence hı. isterseniz iyi haberlerle başlayalım. Lütfen. Tamam. Birincisi iyi haber tabii sen de hatırlattın. sonuç yield'ı ya yani 2019'dan itibaren eee Elektrik üretimi, kömürden elektrik üretimi düşüşte. Evet. Nedeni olarak da rapor şunu söylüyor, İtalya özellikle uluslararası kömür fiyatlarında o kadar yüksek artışlar meydana geldi ki bu son üç yılda kömür santralleri de tabii kar amacıyla çalıştıkları üretimi düşürmüşler bu. Bu tabii birinci iyi haber, e, ikinci iyi haber de bence esas önemli olan bu. E, bunu ben de ilk defa aa, öğreniyorum, hep de tartıştığımız, merak ettiğimiz bir konuydu. Malum fiyat e, elektriki üretirken e, işte e, yenilebilir enerjilerden özellikle güneş enerjisi, ülkenin enerjisi daha rekabetçiydi ama güneşten pahalıydı bu piller, e, pahalıya üretiliyordu. E, Tabi e, bu önemli bir hendikaptı. Fakat e, rapor diyor ki, e, ya aynen okumak isterim özetinden, 2021'in son iki ayında elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz tarifesine uygulanan zamlarla birlikte mevcut doğalgaz santralleriyle elektrik üretim maliyeti rüzgar ve güneşten daha maliyetli hale geldi. Böylece artık rüzgar, yani kömür de zaten siyahat artmıştı. Rüzgar, güneş mevcut hiperfosil kıtlı santrallerden daha ekonomi. Şimdi bence bu bir önemli dönüm noktası olabilir. Ee, tabii kötü haber şu, güzel de e, peki neden hala bizde karbon e, şeyi işte izli karbon artışı karbondioksit artışı hala artıştı işte evet. tabii nedeni şu bu arada şunu da söyleyeyim işte, rüzgar ve işte şiotermal, biyo güneşten iki kat artmış elektrik üretiminde bunların ürettiği elektrik miktarı şimdi ona rağmen ama hala %13 küsurlarda payı elektrik üretiminde bu yenilebilir temiz enerjinin çünkü elektrik e, tüketimi yani dolayısıyla da üretimi çok daha hızlı artmakta hızlı arttığı için bu aradaki fakat da hidroelektrik santralleri de e, kuraklık nedeniyle deniliyor ya yani yeterince su birikmemesi nedeniyle e, onlar da e, üretime katkıları düşmüş E, e, bu da tabii şey sorusunu da getiriyor ama bu ayrı bir konu. Neden o kadar değil mi çevreyi bozucu, türlü felaketlerinden olan sel felaketlerindeki rollerini biliyoruz? Özellikle Kuzey'de, Kuzey Doğu'da o kadar santral yaptılar, hidrolik O da ayrı bir tartışma konusu tabii ama tartıştık artık. Neyse konuya dönelim. E, bu doğalgazlar büyük ölçüde, telafi edilmiş bu hidroelektrik santrallerini e öyle olunca tabii doğalgaz şeyi çok yükselmiş ithalatı ve elektrik üretimine katkısı çevre şey iletişimletici şey, etki de azalmamış şimdi bu tabii son derece yüzücü kömürdendir 200 bin bunda yeni öğreniyorum doğrusu 200 bin ne demek yani korkunç Covid'de bile bu kadar insan ölmedi değil mi? Neyse. Evet, erken erken ya yani ömür ömür kısalıyor insan bu Hazarcan kısalıyor tamam ama bunu yani işte biraz önce kömür fiyatı arttı diye işte 2018'i bu raporu hazırlayan diyor ki 2018 yılı kömürün pik yaptığı yıl olabilir. İnşallah öyle son iki ayda da düştüğüne göre şey daha avantajlı haline geldiği için Fiyat farklarından dolayı temiz kaynaklar. Umarım bundan sonra adım adım %13-14'e varmış payı şeylerin, temiz kaynakların. Umarım büyük yükselir. Yani açık radyo dinleyicilerinde şunu hatırlatmakta yarar var. Biliyorsunuz Almanya siz tabii çok söz ettiniz. Almanya kaç %70, %80'lere, %90'lara vardı. Ee, özellikle güneş, hani Almanya'da güneş, bizden daha fazla değil. Ee, güneşten e, üretilen enerji, hatta ben şeye ee, geçen yıl bir günün birinde... E, O elektrik üretiminin tümünü şeyler karşılamış. Güneş santralleri. Güneş santralleri evet. Ama e, tabii Almanya'nın da bir ufak e, problemi var. O da bazı yerlerde kömür termik santrallerinden asla vazgeçmiyor. Evet. Kömürün Öyle doğru şey... ama payı son derece düştü. Bunu evet. Bu arada etmem, 2020'de kesin, ya, arasında şey var. Fersaf fersaf fark var. Dolayısıyla mümkün evet. olabilir bu güneş santrallerini demek ki yani farklı bir iktidar gündeme geldiğinde eğer bu şeylere hızlı büyük yatırımlar teşvikler de verilirse rüzgar ve güneş ve diğer işte temiz kaynaklardan elektrik üretimini belli ki tamam doğalgazı hemen kesemeyiz ama bu kümür santrallerini adım adım kapatabiliriz. Bence bu bu tartışmanın bu durumda gündeme gelmesi önemli olacak. Zaten uzun döneme bırakırsak herhalde kendiliklerden kapanacaklar. Çünkü hem teknolojik gelişmeler özellikle Dineş'te daha verimli hale getirdi üretimi. Dolayısıyla birim maliyetleri giderek düşüyor. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin de bu fırçatı yakalaması ve doğru değerlendirmesi lazım. Evet. Ama tabii bu iktidar ne kadar yapar, o tartışmaya açık. Çünkü şey de biliyoruz, yani bu kömür santralleri durup dururken teşvik edilmedi, yapılmadı. Burada bir takım şeyler de döndü, menfaatler de. Ama olabiliriz en azından iktidar ile birlikte yeni bir enerji politikası. Bu arada muhalefet de bu konularda ne düşünüyor Allah aşkına? Ben bir yerde okumadım. Yani. Sürekli hazırlık yapıyoruz, hazırlık yapıyoruz denip duruyor. E şimdi bu çevre politikası enerjiyi nereden üreteceğiz? Hangi bir timingi? Bir biliyorsun meclisten geçirmek zorunda kaldılar en sonunda Paris şeyine Tariste attıkları imzayı yani onayı evet hedeflerin altına niyayet imzayı attılar parlamentodan geçti yani onayladı Geçiklere... Türkiye taraf oldu ha? bir şey dedin Ömer evet yani Türkiye taraf oldu imzalamıştı daha başında 2015'te fakat 6 yıl Doğru. 5 yıldan Doğru. fazla gecikmeyle onayladı ha. ancak tarafı olmadı <gülüyor> yapman lazım değil mi Evet evet aynen öyle Yapman lazım Yapman yapmanın içinde işte bu karbonu salınımını üretimini ki burada elektrik tabii üretimi doğal gazdan ve kömürden çok önemli bir rol oynuyor. Bunları nasıl azaltacaksın buna dair bir plan lazım. Bu planı ben çok iktidardan önce düşlü ilan etmesi lazım. Biz evet aynen aynen öyle. Ben de yani bu önemli noktalardan bir tanesi iktidarın yapmadığını, e, muhalefetin hem ana muhalefet partileri e, lider ana muhalefet partisinin hem de diğer muhalefet partilerinin bu konuda bastırması, hele bu onay geçtikten sonra Paris Anlaşması'nın onayı muhakkak e, kuvvetle yoklanması gerekiyordu ama bunu da göremiyoruz işte. Göremiyoruz. Aslında şeye öncelik vermiş durumdalar konuyu dağıtmayayım ama işte bu güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişti ama orada ben yapılan hazırlıklara da baktım mükemmel çok yeni şeyler de var. Nasıl bu güvence altına alınacak demokrasi, insan hakları, özgürlükler nasıl kuvvetler ayrılığı sonlandırılacak çünkü sonuçta bu bir genel laf soyup bir laf kuvvetler ayrılı. Bunları bunlar iyi düşünülmüş ve bir ortak açıklama inşallah artık daha fazla gecikmeden çünkü bir konsorsiyum oluşmuş gibi duruyor, açıklayacaklar. Bu iyi, tamam. Buna öncelik verdiniz ama bu iş bitmez. Şartlı bunun ne kadar gerçekleştirileceği de seçim sonuçlarına bağlı. Hani kazansanız bile Cumhurbaşkanı olana parlamentoda bir çoğunluğunuz olsa bile mantıksal değiştirilecek çoğunluk olmadığı sürece Bunlar zor. Şimdi halkın da esas o kadar yanmış durumda ki ekonomiyle ilgili ne yapacaksın? İki çevreyle ilgili ne yapacaksın? Çünkü evet. e, bu çevre meselesinde ne kadar salsalkladığını bu iktidarın, ne kadar ciddiye almadığını yaşayarak gördük. E, şimdi e, peki siz ne yapacaksınız? Yani bu insan kuşkuya da düşüyor. Acaba... Siz de mi bunun ikinci mesele olarak görüyorsunuz? Yani biz işte öncelik işsizliktir, işte vefattır, gelirleri artırmaktır istihdam yaratmaktır. Onun için üretme lazım diyelim. Üretim için elektrik lazım. Bu de artık nereden yapabiliyorsak oradan üreteceğiz. Nereden üretebiliyorsak böyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa bu konuda bir tutarlı... Makul, e, tabii bunu böyle 20-30 yıla yaymayacak. Önümüzdeki olması 15-20 yılda. Zaten verdiğimiz söz, siz dahi biliyorsunuz bu karbon e, hedefleri 2050'ye yönelik galiba değil mi? Net sıfır diye, evet. 2053 hatta. <gülüyor> Aa, ama şey ne, ulusal katkı beyanları 2030 hedefli. Evet. Ha, çok daha erken 2030-2030 sizin bahsettiğiniz hiç kolay değil e, kolay olmayacağı için de sizin de inandırıcı bir plan koyun ortaya gerekirse nereden fedakarlık yümeden büyümeden fedakarlık edilebilir mi daha doğrusu farklı belki bir büyüme e, stratejisi farklı nitelikli daha doğrusu bir büyüme bu şeyde düşünmeniz lazım tasarlamanız lazım çevreye saygılı bir büyüme şimdi bunlar büyük boşluklar yani söyle bir kazanalım merak etmeyin sonra bunları halledeceğiz Olmaz yani Evet bu çok önemli bir durum ya yani en önümüzdeki en temel meselelerden bir tanesi olacağı. Bizzat her iki, biraz önce de konuştuğumuz iki raporla da yani e, hem Sağlık ve Çevre Birliği'nin, HİL'in raporu 200 bin erken ölüm ve birçok şey sorun var e, onunla ilgili. Hem de bu EMBER adlı enerji ve iklim üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşu EMBER'in 2021 elektrik görünümü raporunu yayınlaması elektrik üretimi kömürden son 3 yıldır düşüşte olmasına rağmen Öte yandan da ciddi bir ülkeli Peki, pek yok. doğal gazla, telafi etmişler. Evet. Doğal gazla düşer dışarıda idare ediyoruz. Evet. Bir dışarıya karşı zaten bir bağımlılık var. Artık fiyatları da ciddi düşüde attığı için biraz önce de işte belirttik yani çok yeni bir şey avantajlı duruma geçirmiş diğer işte temiz kaynakları, güneş Kısaca güneş ve rüzgar diyelim. E, bu güzel iyi haber. İnşallah böyle gider ama buradaki yatırımların hızlanması lazım. Ama bir yandan son geçtiğimiz hafta e, dışa bağımlılığının bu doğal gaz hani parasıyla pahalı da olsa parasıyla da alacağım desem de e, çok ciddi bir sorun yaşadık. İran e, şey etti e, askıya aldı gaz vermeyi Bunun ardında ne vardı bilmiyorum ama resmi şey gerekçe işte boru hattında bir takım sızıntılar mı olmuş? Neyse teknik şeyler bunlar düzeltilmiş. Teknik, teknik arıza var. evet. Ee, ve bu kadar yani şey de İran'ın da %16'ı neymiş şey, payı doğalgaz bizim doğalgaz ithalatımızın içinde. Yani öyle çok yüksek bir paya da sahip değil. Ama bu kadar bile kesinti nelere mal oldu? Yani şeyler durdu. durdu. Botaş kısıntılara gitti sanayi bölgelerinde. Tabi seçmenlerin e, sana, şey, <gülüyor> hanelere e, elektrik ve gaz kısıntısına gidemedi iktidar. Botaş'a gitti onlara dokunma. Onlar güzel lazım. Sen sanayiyi kes, keseceksen dolayısıyla kes elektrik kesintileri de yaptı. Ee, ondan sonra tabii büyük feryatlar işitilmeye başlandı. Çünkü bütün çok fabrikada üretim durdurulmak zorunda kaldı doğalgaz gaz Şimdi enflasyonun zaten üretici fiyatları enflasyonu %90'ı bulmuş. Eee TÜFE onda, aa, arkadan geliyor. Tam %90'a çıkmasa da Nereden baksan yüzde 45-50'yi bulacağı yıl ortasında bütün uzmanlar bunu görüşteler. Böyle bir ortamda hiç üretim düşürülür mü? Yani Üretimi düşürücü şeyler, gelişmeler olursa bu çok kötü enflasyon içinde. Böyle bir durumda tamam ne yapacaksın gaz yoksa? Şimdi sözde İran'la anlaşmışlar orada da tam neden? Böyle bir ilişme oldu, bir kesinti oldu. Yani İran gazı gerçekten teknik nedenlerle mi kesti ya da e, öyleyse neden şimdi hemen ne kadar çabuk tamir ettiler neyse sorun ağrıda. Onu da bilmiyorum başka işler dönüyor olabilir ama, ama arada işte Azerbaycan'da 4 milyon neyse küp ne e, ya 4 milyon tona neyse e, ilave verecekmiş onun ayarlamaları yapılmış. Kısası belki bu kesintiler bitecek önümüzdeki günlerde bilmiyorum. Ama bu da gösterdi ki bu hadisen ne kadar kırılgan bir yapıdan dışarıdan doğalgaz ithalatına bağlı sen sanayiyle devam ettire versin bunları. Çok daha önceden düşünseydin de güneş ve şeyden daha fazlasını güneş ve rüzgardan karşılamanın planlarını yapsaydın, yollarını bulsaydın. Öyle değil mi? Evet, yani burada ben de bir ufak ilavede bulunayım. yani BBC Türkçe'nin de ilginç bir haberi vardı. Pek çok bu sanayide, endüstride doğal gaz kesintisinin üretimi nasıl etkilediği konusunda ufak bir söyleşiler yapmış Reuters'ın rakamlarını alarak. Yani hem BOTAŞ'ta, hem Ege Endüstri, hem TOFAŞ nem katmerciler, Ford Otosan, Oyak, Renault, karton üreticisi, kartonsan, ilaç üreticisi, gen ilaç, üretim yapamayacaklarını hatta yiyecek üreticilerinin de 72 saatlik bir kesintinin, elektrik kesintisinin gıda güvenliği ve depolardaki ürünler içinde tehdit oluşturacağını bildirmiş Çok sayıda talep var yani organik ürün üreticileri, sanayicileri derneği, Türkiye Süt, Evet gıda sanayicileri ve üreticileri birliği set bir plan yani çok bayağı ciddi bir şey var. Bakan da varankı sanayi ve teknoloji bakanı en kısa sürede atlatacağız diye bir geçiştirici e açıklamaya. De değil mi bunları görevi bu hadise olmadan önce olabilir böyle şeyler olabilir diye tedbir almaktır şeylerde de rivayetler çıktı şimdi yakından bilemediğim için çok iddialı konuşamayacağım ama değil mi? Bu normalde böyle hadiseler olabilir yani sabotaj da olabilir moru adına veya öbür taraf sana gazı verenin ihtiyacı olur ki. Bir sürü şey olur. Hadise çıkar, arıza çıkar. E sen buna karşı ne yaparsın? Tedbirli olmak istiyorsan depolarsın. Bir, depo, bir rezerv tutarsın. Şimdi anlaşılan bu rezervler de giderek düşmüş. Yani önceki yıllarda çok daha yüksek tutuluyormuş bu rezervler depolarda. Ayrıca bir rivayete göre yeni depolarında bitirilmemiş. 30 gönlün altında büyük depolar yapılıyordu. Onlar da bitmedi. Yani öncelikleri açısından ve hani çok övünüyor iktidar. Ben çok şeyim, becerikliyim uçuracağım. Bu muhalefet beceriksiz. Hiçbir şey yapamaz. Daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne burada da yüklenmeye başladılar. Hadi yaptıkların İstanbul Alacım daha doğrusu yaptırdıklarını şeyi çöktü. Olacak iş değil ya. Hangarının çatısı çöktü kar yağdı diye. Neyse e, çok övünüyorlar. E sen o zaman neden şey etmedin e, bu tedbirleri almadın? Neden depoların Geçmiş yıllara kıyasla e, eksik e, rezervler, depolarda bunların da sorgulanması lazım. E, dolayısıyla nereden bakacağım büyük sorunlar var. E, gene dönüyoruz dolaşıyoruz ve umudumuz tamam bu iktidar değişsin peki e, pek çok bakımdan da hayırlı olabilir. Ama bu konularda da değil mi? vatandaş şeyi de bilmek istiyor muhalefetinde. Ne yapacağını, planları var mı, mantıklı mı, neden farklı yapacaklar, neyi farklı yapacaklar. Bunları bilmek istiyoruz. Yarın öbür bir de Allah bulursun baskın seçim yapmaya kalksa bunların hiçbiri e, kamuoyuyla paylaşılmadan seçim olacak. Yani muhalefetin programı paylaşılamadan doğru. Evet yani bu şeyde Barış Soydan'ın da bir ilginç yazısı çıkmıştı. Yani ekonomi nasıl battı diye soranlara senin de biraz önce Seyfettin sözünü ettiğin üçüncü havalimanına onu gösterebiliriz diyor. Yani çatısı çöken, kargo binası, kapanan pistler, otel isteriz diye eylem yapan bu da dünya tarihinde ender rastlanan bir şey yabancı turistler, protestoculara müdahale için havalimanına çağrılan polisler ve bir de bunlara da pistol kapandığı için Yeşilköy'deki eski Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kalan Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu'yu da ekleyelim. Yani ilk ciddi karda da iptal oldu 3. Havalimanı diyor. Evet ilk ciddi şeyde bu çok söylenilmişti, uyarılmıştı. Evet. Yani ayrıca Yani orada yanlış yerde kurulduğu, o, o kadar büyük kapasiteye gereksiz oldu. bütün bunlar ayrıca bu yapanlara da bir sürü kıyak geçirdi. Yani o da başlı başına bir sorun. Diyor bir açık ihale yapıldı. Evet. Bu kazanan kesim işte bir takım sözler verdi. Şöyle buraya getireceğiz, böyle e, kira öçeceğiz, e, şuradan şu şuradan başlayacak. Bunların hepsi içe sayıldı ondan sonra filan. Ve yaptıkları havalı onun kar yağınca Havanın çöküyor. Bu nasıl şey ya? Yani inşaat yapmayı mı bilmiyorlar? Aceleye mi geldik? Çünkü onu da biliyorum. Hatırlayın. Nasıl sıkıştırıyordu Cumhurbaşkanı? Bir an önce açmak istiyordu. Gene seçimler vardı. Dünyanın en büyük havalimanı olacak diye. Ondan sonra oradan mı kaynaklandı ya da bunlar şeyden mi kıstılar malzemeye maliyeti düşürmek için malzemeden mi E, malzemeyi eksik kullandılar. Ne yaptılar? ya yani şu Ben açıkçası olarak merak ediyorum. Çünkü biz evet, de ya paraklarının ya... içindir sonuçta dolayı yolda. Evet, Seyfettin o... bir de şeyi ekleyeyim. Yani bu şeyin yazısında ilginç bir değinme de var. Barış Soydan'ın yazısında. E, e, sizin Seyfettin Gürsel ve Tuğba Tolub Delibaşı'nın Daha önce yaptığı bir araştırmaya göre iki ihtimal var. İstanbul Havalimanı'nın kar edip para kazanırsa para ödenecek mi öden bir tek mi? İlk ihtimale göre Havalimanı 2030'dan sonra kar etmeye başlayacak. 2043 sonunda birikimli zararını kapatıp kara geçecek. Bir başka ihtimale göre ise birikimli zarar bu yıla kadar dahi kapanmayacak. O zaman soru devlet... Bu kadar büyük paraya kıyacak değilse neden çip ya da başka bir teknolojiye değil de havalimanına harcadı diye aynen öyle oldu. oldu. Yani bu görül, görülüyordu. Ama bu şey, yani fislik bu değil ki Allah aşkına. Şu yapılan işte Osman Gazi Kıbrıs'ı bu kardeşim bu katkileri vermeden yapacak bir bu. Çünkü bu fislik bilite bu çok açık. Şimdi ki her, her gün ne kadar eksik araba varsa bir fiyat dolarla verilen fiyat zaten fiyat garantişi dolarla verilmiş. Türk lirası muazzam değer kaybedince zaten geçen arabalar içinde devlet aradaki farkı ödüyor bir de gelişmeyen arabalar içinde <gülüyor> Türkçeyi ödüyor, fiyatı ödüyor. E, o zaman ne anladık biz ondan? Eee de. elektronik de. o da, yani, da <gülüyor> yanlış kullanıyorum açıkçası ben de. Sonçu biz ödüyoruz. Sonçu diyor. Bizim ödediğimiz vergiyle de ödüyor. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi bitirdik e, Seyfettin. E, bitim bitmez tükenmez çok önemli bir konu evet, eşit değil. Evet. Umarım bundan sonra bu fırsat yani fiyat çünkü çok önemli engeldi. İstil fiyatları enerji üretiminde. Temiz enerji pahalı duruyordu. Bu dönüm noktası kalıcı olur ve tabii bu yetmez aynı zamanda. Bundan bu fırsattan yararlanarak çok ciddi bir şekilde bu Temiz enerji kullanarak elektrik üretimini uzandırmak aynı ölçüde de bir an önce şu kömür santralini kapatmak gerekiyor. Şah, evet. çok teşekkürler Saybettin. Ben Görüşmek teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat